Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, TÜSİAD Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası koordinasyonunda kurulan Yeşil Mutabakat Görev Gücü tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyası'nı nasıl etkileyecek başlıklı bir toplantı düzenlendi. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında kurulacak yeni düzenin Türkiye ve Avrupa Birliği ticaret ilişkileriyle Türkiye sanayisine olası etkileri ele alındı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kastlowski Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye için öneminin altını çizdi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı iklim değişikliğiyle mücadelenin ötesinde aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yeni büyüme stratejisinin bir yol planı. Avrupa Yeşil Mutabakatı sadece iklim değişikliğiyle yetinmeyip biyolojik çeşitlilikten atık ve hava kirliliğine kadar tüm çevre konularını ele alıyor kaynakların verimli kullanımını artıracak eylemler içeren bir yol haritası sunuyor. Anlaşmanın bir diğer ayırt edici özelliği ise iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece kendi coğrafyasıyla sınırlı tutmayıp küresel ölçekte bir dönüşüm potansiyeli barındırması dedi. Independent'dan Büşra Rabia'nın çevirisinde dünya, Avustralya'daki orman yangınları, tanker gemilerinden petrol sızması, Beyrut limanında yaşanan patlamaların tekrarlanması gibi Çeşitli bölgelerde peş peşe giren çevresel felaketlere tanıklık ediyor. Öyle ki Beyrut'ta yaşanan patlama başta nitrojen dioksit olmak üzere yani azot oksitler havayı kirleten kötü gazların salınmasına ve aynı şekilde akciğer kanserine neden olan asbestin yayılmasına yol açtı. Patlamanın yakınındaki bazı bölgelerde yıkılan eski evlerin yapımında asbest kullanılmıştı. Bir örgütün 2019 petrol sızıntılarına hızlı müdahaleyi güçlendirme raporuna göre ise son 5 yılda yaşanan toplam 20 kazanın sonucunda petrol tankerlerinden sızan petrolün miktarı 86,5 milyon tondan fazla. 1979 yılında Atlantic Empress ile Aegean Captain petrol tankerinin Karayip denizlerinde çarpışması sonucu sadece 287 bin tondan fazla petrol denize dökülmüştü. Eylül ayı başlarında Kuwait'ten gelen ve 2 milyon varil petrol taşıyan Sri Lanka'nın dev tankeri New Diamond'ın durumu kötüleşti ve Sri Lanka donanması tankerin 1 kilometre uzağında petrol sızıntısı sonucu bir küme oluştuğunu vurguladı. Bu da Hint okyanusunda 2 kilometre uzunluğunda bir Alanda kirliliğe neden olmaya devam ediyor. Diğer yandan Japonya bandıralı bir yük gemisi geçtiğimiz Temmuz ayında Mauritius adası yakınlarında Mercan Resif'inde karaya oturmuştu. Bu da Hint okyanusuna bin tondan fazla petrolün sızmasına neden olmuştu. Felaketlerin ardı kesilmiyor ve denizlerimiz gitgide kirleniyor. Havamız da öyle. Salda için Türkiye grubu ve A platformunun Antalya ve Isparta'daki av ihalesine karşı açtığı yürütmeyi durdurma davasında karar çıktı. Mahkeme Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki 47 yaban keçisinin öldürülmesini kapsayan av ihalesinin yasal ve bilimsel gerekçelerine dair Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduğu yazılı savunmayı yeterli bulmadı. Bakanlıktan ek bilgi ve belge talep etti. Toplam 47 hayvanın avlanması için 17 Haziran'da Tarım Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü ihaleye çıkmıştı ki yaban keçisi Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin IUCN'in yani kırmızı liste kriterine göre global ölçekte nesli neredeyse tehlike altında olan ve Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz bölgesinde hassas durumda oldukları için nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bir tür. Bu nedenle 1984'ten beri Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesinin kesin koruma altındaki türler ek iki listesinde dolayısıyla yaban keçilerinin her türlü kasıtlı yakalanması, alıkonması, öldürülmesi yasak olduğu gibi canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti de yasak. Özel bir şirketin kirazlı altın madeni projesi nedeniyle ormanı tıraşladığı kaz dağlarında Şimdi de Bayramiç'te faaliyete geçirilmek istenen Halil Ağa Bakır Madeninin projesi var. Bir tehdit oluşturduğu söyleniyor. Yapılması planlanan ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısı öncesinde Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç bir açıklama yaptı. Ataç Halil Ağa projesi maden alanının anıt ağaç niteliğinde asırlık ağaçları ve dünyada sadece kaz dağlarında yaşayan kaz dağı gök narlarını içinde barındıran ormanlarla birlikte nadir bitki türleri ve canlı çeşitliliğini yutacağını söyledi. Projenin kaz dağları, ormanları ve birinci sınıf tarım toprakları üzerinde yer aldığını ve uygulanması halinde en az 3 köyü yutacağını tahmin edildiğini belirten Ataş, projenin uzun zamandır şiddetli kuraklıklarla mücadele eden bölgede kaz dağlarının sularına da ortak olacağını ifade etti. Bölgenin büyük maden projelerinden biri olan Halila Bakır Madeni Projesi, 2019 yılında büyük bir tepkiyle karşılanan Kirazlı Altın Madeni ve onun diğer ayağı olan Ağdağı Altın Madeni projelerinin tam ortasında. Üç projenin hayata geçmesi Kaz Dağları'nda 19.000 futbol sahası büyüklüğünde bir maden alanının oluşmasına yol açacak. Projeler bölgenin su varlıklarını, toprağını ve tarımsal üretimiyle birlikte Kaz Dağları'ndaki binlerce yıllık kültürü tehdit edecek. Kamuoyuna bakır madeni projesi olarak sunulsa da aynı ruhsat alanı içinde 2012 yılında Halil Altın Maden Projesi ismiyle ÇED süreci yürütülmüş ve ÇED olumlu karara alınmış bir proje var. Fakat yöre halkının tepkisi nedeniyle proje bugüne kadar hayata geçmemişti. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Öz eski. Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch gezegenin geleceği programını sundu. Bosch yaşam için teknoloji.